să-ți spui n-aioc când săvii să-mă îșoară kokun n Sunan'ın Beriyanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğuk <gülüyor> Herkese merhabalar. Turan'ın beri programına başlamış olduk bugün. Amir Ketencoğlu ben. ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Evet bugün 22 yılı doldurma tam bir hafta kaldı. Turan'ın beri yanı 22 yıl eksi bir haftadır. Ee, sizlerle beraber bugün Slovakya'dayız ama Yorumu en başta yapayım. Önümüzdeki hafta yani 4 Aralık. Çarşamba gecesi yok. Hayır 6 Aralık oluyor galiba. Ee, evet 6 Aralık oluyormuş. Selahattin evet dedi. Ee, 6 Aralık'ta aşağı yukarı baktım e, 5 Aralık 1995'te ...yapmışım ilk, program, ilk programı. Yani yaklaşık... ...22 sene geçmiş oluyor. 23. yaşımıza giriyoruz. Çok genciz daha. Ee, sizlere de açık bir program yapacağım. Zaman zaman yapıyorum bunu artık. 18'de mi yaptım? 19'da mı? 20'de mi? Öyle bir şeyler yaptık galiba. 20 olmalı. Ee, sizlere... ...sevdiğim bir takım kayıtlar getireceğim. Ama aralarda... ...dileyen... Dostlarımız e, bağlanabilirler. Programla ilgili ne bileyim bir anıları vardır. E, onlar için bir önem arz ediyordur. Bütün bunları her şeyi Tunan'ın biri yanına dair her şeyi e, konuşabiliriz burada. Açık Radyo açık bir program e, yapacak ve sizleri bekliyor önümüzdeki hafta. Bir ile iki arası yine. E, Tuna'nın beri yanını yapacağız ve canlı olarak yapacağız. Tabi ki e, dediğim gibi dileyen e, telefonla arayıp bağlanabilecek. Evet bugün e, Slovakya'dayız. Bir süredir uğramadığım bir coğrafya ama genel olarak çok sevdiğim bir coğrafya. E, Reha Uzabim'in de e, zevklendiğin örtüştüğü birçok noktadan biri bu zevklerimizin örtüştüğü. O da çok seviyor. Hatta onun çok sevdiği bir da çalışacağım ilerleyen dakikalarda. Kroç Ot adında bir e, albüm var elimde. İki CD'den oluşan bir albüm bu. E, Slovakya'da eski kayıtlardan oluşuyor. Hatta bu elimizdeki CD daha çok e, Polonya sınırındaki bu Tatra Dağları'ndan e, ağırlıklı olarak da dans havalarının Içerdiği, i̇çerildiği bir e, albüm Küçük bir dans ezgisiyle başladık Aynı bu albümden e, Huraç Ot adını taşıyor e, Aynı albümden iki parça daha seçtim size Bu eski kayıtları bir araya getiren albümden e, Dinleyelim Boyşe <Gülüyor> Jože samo zavala si v Evet e, Slovakya'nın Tatra bölgesinden iki tane şarkı dinlediği ülke bir e, dans ezgisiydi. Görece olarak daha yakın tarihlerde kaydedilmiş ama ilk programı açtığımız parça epey eski bir kayıttı. Şimdi e, aslında aynı bölgeden bir şarkıcı fakat e, ne diyelim daha daha az yerel Slovakya'nın genel sounduna yaklaşmış bir e, Sanatçının, şarkıcının sesi de harika. Ee, biraz da o e, vahşi yerel şeyden, e, tatlan kurtulmuş bir e, birazcık eğitimli bir sesi var. E, Roman Malatinek şarkıcının ismi. Roman Malatinek'ten iki tane parça seçtim sizlere. İkisi de birbirinden birbirinden lirik, ikisi de birbirinden güzel. E, önce Akordionla çalıp söylüyor. Arkasından da yine çok duygulu bir e, parça seslendiriyor. E, bu albümde önce folklorik müzikler var. Arkasından da gece şarkıları yine geleneksel e, temada. Gece şarkıları adını taşıyan bir e, albüm yapmış kendisi. Oye, que sombran, que sombran, que sompia. Que sombran, que sombran, que sompia. Qui me la radi, som la lianka, I'll be back. I'll Что исправил si терквати что си исправил вещи свойго брата Bir gitme bulu, ni son. Zayıf som gvera, astreliyim son. Брат мой лежи напитор Tinek adlı şarkıcımızı dinledik. Ee, i̇ki şarkı sözlendirdi. İlkini akordeonla değil. Hemen düzeltelim. Küçük bir e, akordeon tipi olan bir sürü küçük akordeon tipi var ama bu da Slovakya'da kullanılanı. Heligonka diyoruz bu çalgıya. Heligonka eşliğinde e, söyledi. E, i̇kinci parçada da e, sık sık arkada duyduğumuz flüt çeşit flüt. Fuyara adını taşıyor. İlerleyen dakikalarda yalnızca fraya, Fuyara e, kayıtları içeren bir albümde dinleyeceğiz zaten. Şimdi üçüncü albüme geldik. Bu topluluk e, Çek Cumhuriyeti sınırından e, Kralova Hola adını taşıyor. E, Kral, kraldan geliyor. E, Slav dillerinde de aynı şekilde söyleniyor benim bildiğim. Folklor ansambul Folklor ansambul Kralova Hola adını taşıyor. Oradan bir dans havası seçtim. Ardından bütün grubun katıldığı erkek ve kadın vokal grubunun da katıldığı bir şarkı var. Bu da hani birçok folklor ansambul olduğu gibi bu toplulukta oldukça geniş e, kadrolu bir e, topluluk Şarkının gerektirdiği Ölçüde büyük küçülebiliyorlar <Gülüyor> Folktör ensembül Kralova Hova'yı dinledik. Çek Cumhuriyeti sınırından. Ee, sırada başka bir folklor ensembül var. Bu oldukça ünlü bir topluluk. Hem çeşitli şarkıcıya ya da gruplara eşlik ediyor. Hem de kendi enstrümantal e, müziğini yaptığı tabii gerek geleneksel gerek geleneksel müzikle bağlantılı e, besteleri çalıyorlar. E, Urpin Folk Ensemble, Urpin dinleyeceğiz. Ee, i̇ki parçada enstrümantal doğal olarak bu kendi albümleri çünkü dinliyoruz. Harika Urpin Folklor ansamble dinlettiğimizde iki enstrümantal dans ezgisi seslendirdiler. Şimdi meşhur bir grup işte burada e, Rehavuz abimin kulaklarını çınlatıyorum. muzika topluluğu. E, yine geniş bir topluluk. E, kısa kısa parçalardan oluşan bir albüm bu elimdeki. O yüzden bu Ardı ardına birçok şarkı seçtim 4-5 tane fakat zaman durumuna bakacağım yine. Şimdi bu meşhur muzi muziçka topluluğunu dinlemeye başlayalım. Chai te kere, kama tu pene. kama tu pene. I say that they, they say that they, they say that they, they say that they, they say that they, I love the water, I love the water, Evet, muziçka topluluğunu dinledik. E, 4-5 şarkı dedim ama e, sürelerine göre bunu 3'e indirmiş olduk. E, yine zamanımız daralıyor çünkü. Son şarkıda e, belki bir kısmınız tahmin etmiştir. E, bir çingene şarkısıyla Slovakya'dan. Evet, e, fuyaracıları atlıyorum. Onları başka bir sefere dinleteyim size. E, kocaman flütleri var Slovakların fuyara adını taşıyan. Ee, daha çok çobanlar çalıyor. Biraz taşıması zor ama onlar da öyle yapıyorlar. Belki sopa niyetine falan taşıyorlardır. Ee, son şarkılarımız Doğu Slovakya'daki e, azınlık Rusinlere ait. E, İngilizce Rusenia, yani R-U-T-H diye yazılır. Rusenia diye yazılır. E, kendilerine Rusin diyorlar e, Slovakya'da. İşte Polonya'da Lemko diyorlar filan e, karışık bir e, hikayesi olan bir azınlık. E, onlardan iki albüm var elimde. Önce birincisinden iki şarkı seçtim. E, ne yazık ki e, sanatçılar belirtilmemiş bu seçkide. E, önce ikinci albümden dinletiyormuşuz. Önce ikinci albümden iki parça var. E, ve Slovakya'dan iki Rusin şarkısı. Evet, zamanımız oldukça dar. Bir şarkımıza vakit kaldı ancak son kez yine Doğu Slovakya'dan bir Rusin halk şarkısıyla Slovakya turumuzu bitiriyoruz. Oldin zihan e piene hulja e, oldin zihan e piene hulja e. Stoj ala dum malazi, hanočka moloda. Stoj ala dum malazi, hanočka moloda. Zihan hanočka moloda. Vin zihan ku svoju vilja bu gece çok mollarım. Ci hanno che te che da la la, da da da nebo, la la, da la la, da Evet bugün Slovakya'daydık ee, doğusundan batısından çeşitli folklor ensemble ve şarkıcılardan bir gezinti yaptık yeniden anımsatayım ee, önümüzdeki hafta Tuna'nın yanının 22. yaşını dolduruşunu e, kutlayacağız. Burada bir açık kutlama yapmaya çalışacağız. Program sırasında e, telefonuna ulaşabileceksiniz. Herhangi bir paylaşmak istediğiniz hikayeleriniz varsa paylaşacaksınız onları paylaşabilirsiniz. Ben de çeşitli müzikler getireceğim size. Belki Man Adası'ndan da bir şarkı getiririm. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün 15 dakika içinde. Ayrıca bütün sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz ve son olarak hem bu programa hem de bundan öncekileri e, tunaninberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine canlı olarak ve sizlerin katılımıyla buluşmak üzere. Hoșca călăn selatin'e çok teşekkürler. Samăi șoară mergei în săm spunăi co când savi. Samăi șoară mergei în săm spunăi co